Sivil Anayasa Riskler ve Olasılıklar Hazırlayanlar Fuat Keyman, Ömer Madra, Mithar Sancar, Ersin Kalaycıoğlu ve Ali Yaşar Sarıman Açık Radyo 949, AçıkRadyo.com ve Açık Radyo'da Sivil Anayasa, Riskler ve Seçenekler program dizimizin sekizincisi ve sonuncusunu yapıyoruz. Profesör Fuat Keyman'la birlikteyiz. Ben Deniz Ömer Madcı. Ve bugün genel bir vizyon üzerinde de toparlama şeklinde yapalım. Bu anayasa yapılabilecek mi, yapılamayacak mı ama asıl nasıl bir temele oturmalı meselesini konuşacaktık. Ve geçen haftaki programda da bunun bir vicdan, etik, hukuk temel üzerine oturan ve bir kavşak noktasına da Türkiye'nin gelmiş olduğunu söyleyerek bitirmiştik Fuat Keyman öyle demişti bir hakikaten bir daha bir temel bir fırsatı toplumsal mutabakatı işte genel bir demokrasi katılımcı ve çoğulcu demokrasi kurma için önümüzde bulunan bu fırsatı gene heba edecek miyiz yoksa bu kavşaktan ilerleyecek miyiz diye. Bugünse aslında belki de dünyadaki zaten kavşak noktasına da aynı zamanda insanlığın tek başına bir tür olarak yeryüzünün geri kalanını yıkıma sevk etmesinin getirdiği bir kendisinin de kendi türünü de tabi ortada bulunan bir kavşak noktasından da gene Rio artı 20 adlı zirvede hiçbir sonuç alınamayacak metinlere ulaşılması üzerine mesela Greenpeace uluslararası Greenpeace'in artık bu enerji ve petrol vesaire şirketlerine düpedüz savaş haline geçildiğini net olarak ilan edilmesi ve toplu kitle hareketlerinden başka bir yol bırakmadıklarını söylüyorlardı. Yani insanlık canlılar alemini yok etmek kendisini de yok etmenin eşiğine gelmiş durumda ve çok az zamanımız. ...kaldığını söylüyor bilim dünyası. Böyle bir kavşak noktasındayız. Dolayısıyla ekolojik temelli de bir anayasa yapabilir miyiz? Bunu da biraz konuşalım demiştik. Evet. Şimdi esasında... bir ...Fuat Keyman olarak... bir ...Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı... ...kendimi görme içinde... Bir ...kozmopolit bir dünya vatandaşı olarak... ...bu yeni anayasaya yaklaşmam da... Esasında ben biraz evvel senin söylemiş olduğun çevre sorunu bir, kadın erkek eşitliği ve kadına karşı şiddetin bitmesi ve kadının iş gücüne girmesi iki, eğitim ve gençlerin daha nitelikli olarak eğitilmeleri üç ve bu insani kalkınma sürdürebilir insani kalkınma dediğimiz alanda bu alanları vizyon yapan bir yeni anayasayı daha tercih ederdim. Çünkü e, esasında biliyoruz ki e, Kürt sorununu geçen hafta konuştuk. Kürt sorunu öyle veya böyle bitecek. Fakat e, bu bu biraz evvel söylemiş olduğum alanlardan çıkan sorunlar bitmeyecekler. Hatta e, Kürt sorununu Bitmezse çok daha kötü yerlere götürebilirler. İkincisi benim uluslararası ilişkiler olarak yaptığım çalışmalarda 2030'a dönük olarak çalışmalar. Onu sen de çevre bağlamında yapıyorsun. Ki çevre bağlamında daha alarmist bir, bir hava var. Ama yani 10 yıl 15 yıl sonra Orta Doğu bugünkü önemini e, sahip olmayabilir. E, bundan 5-10 yıl içinde Suriye diye konuşuyoruz, Irak diye konuşuyoruz. Bunlar çok daha farklı yerlere girebilir. Ama ben iki hafta evvel e, Kıbrıs'taydım. E, yani 45 dereceydi ve Kıbrıs tarihinin e, rekoruydu. Evet, e, İstanbul'da evet. da yaşadık. Yani bu çevre ve iklim değişikliği alanında olanlar eğer biz böyle gidersek bitmeyecekler. O yüzden de yeni ve sivil anayasa dendiği zaman buradaki bence vizyonun bu büyük küresel meydan okumalar dediğimiz bu alanlarda Türkiye'yi daha iyi bir yere getirmek üzerine bir e, toplumsal mutabakatın olması lazım. Tabii ki Kürt sorunu tartışacağız. Tabii ki Alevi diğer sorunları tartışacağız. Tabii ki başkanlık sistemine karşı e, demokrasiyi güçlendirme üzerine mutabakat arayacağız ama süre, anayasalar bugünle ilgili, yarınla ilgili değiller. Anayasalar daha uzun dönemli. O toplumu, o toplumsal mutabakatı geleceğe dönük olarak da iyi hazırlamalar Olarak düşünülmeli Örneğin 1980 anayasasını verelim. 1980 anayasası, 82 anayasası bir gün sonra meşruiyetini kaybetti. Ama bugün geldiğimiz noktada şöyle düşünelim. 1982 anayasası daha iyi bir anayasaydı. 1982 anayasası o kadar antidemokratik bir anayasa değildi. Daha böyle istikrarlı falan ama daha belki demokrasiyi sınırlayan ama bu kadar sınırlamayan bir anayasa. E bizim bugün yeni bir anayasaya ihtiyacımız olmayacak mıydı? Olacaktı. Niye? Çünkü Türkiye'nin ve dünyanın geldiği noktada artık o tür bir düşünceyle, o tür bir zihniyetle ne Türkiye'yi yönetmek, ne Türkiye'yi de bir toplumsal barışı sağlamak, ne de biraz evvel söylediğim gibi Türkiye'yi bu küresel meydan okumalara karşı güçlendirmek, dünyayla birlikte olmasını daha güçlü sağlamak mümkün olmayacak. O yüzden zaten biz yeni anayasayı ikili yapmamız gerekiyor diye düşünün ve orada bir eksiklik var. Bir tarafta bu ciddi Kürt sorunu gibi diğer kimliklerle ilgili sorunlar gibi kadına karşı şiddet gibi sivil toplumun gelişmesini engellemek gibi başkanlık gibi sistemi gibi tartışmalara bağlı olan sorunlara eğilecektik ama esasında çevreciler Yeşil Parti bir eko anayasa önerisini getirdiler. Tartışıldı da ama yeterince tartışılmadı yeterince bu yeni anayasanın içine içselleştirilmedi koyulmadı yani bu çevre koruması insan doğa ilişkileri temelinde hakları ve özgürlükleri düşünmek yani bu, bu alanda da esaslı vizyoner bir çalışma yapılması gerekiyordu ve e, ben e, Türkiye'nin e, yarınında e, iklim değişikliğini ve insan doğa ilişkilerinin bugün geldiği noktadaki o tahribata karşı mücadele etmeyi en ivedi e, sorunlar, sorunlardan biri görüyorum ve e, bu sorun öyle de bir sorun ki e, milliyetçilik e, vatanseverlik e, milli birlik bir bütünlüğümüz yani bu kavramların hiçbirinin bir anlamı olmuyor çünkü bu sorunlar küresel sorunlar ve bu sorunlar küresel çözüm istiyorlar. Yani, evet, e, yani. senden çok daha güçlü ülkeler bile e, oturdukları zaman her ne kadar o güçlü ülkeler bu sorunun bu hale gelmesinde e, birincil aktör konumunda oldular ama yani onlar bile oturduğu zaman yani o, o güç bile o teknoloji bile yani bu işte Rio'daki konferansta alınan kararların tam tersi olsa bile ne kadar büyük bir irade istendiği de ortaya çıkıyor. Çünkü hiçbir devlet bu alanda tek başına güçlü değil. Hiçbir devlet bu alanda kendisini koruyabilecek nitelikte değil. O yüzden de işte geçen programda söylemiş olduğumuz bu vicdan hukuk temelinde insan dediğimiz zaman, insan onuru dediğimiz zaman bunu geniş olarak çevreye ve canlıyı açarak bir Yeni vicdanı, yeni bir toplumsal uzlaşmayı sağlamamız gerekiyor. Bu, bu, bu burada bir tabii ki bu yeni anayasa sürecinin bence kadın ve kadına karşı şiddet, kadın erkek eşitliği ve gençlik temelindeki eksikliklerine bağlı olarak çok ciddi bir eksiklik taşıdığını düşünüyorum. Ama tabii burada şunu söylememiz de gerekiyor, bu yeni anayasayı biz yapabilirsek. O zaman e, çevre sorunlarını ki burada mesela hemen altını çizin burada artık böyle bir e, kuramsal ve siyasi e, geciktirme, e, erteleme gibi bir lüksümüz yok ama biliyoruz ki biz bu yılın sonuna kadar bu anayasada iyi bir yere gelmemiz gerekiyor. Eğer yeni bir anayasaya, sivil bir anayasaya sahip olabilirsek, o zaman e, hakikaten bu Türkiye'nin gerçek benim gerçek dediğim yani gerçek sorunlarına eğilme ihtimalimiz de e, ortaya çıkıyor. Ama sen tabii bu konularda benden çok daha derin, uzun zamanda çalıştığın için belki sen de yani bu hem son dönemde Kaçan fırsatlar ülkesi Türkiye demiştin ama <gülüyor> esasında bu çevrede kaçan fırsatlar dünyası gibi de oluyor. Çünkü... Kopenhag, sizler gitmiştiniz. Ben sizlerden izliyordum. Ve hem de kendi çalışmalarımdan ki benim iyi bildiğim Kanada'da mesela Kopenhag'da çok ciddi bir yenilgi ve sanı şaşırtan bir pozisyon almıştı. Aslında son olarak e, Durbin'de, Kyoto'dan da çıkıp gittiğini evet, evet, açıklayamadı da bakan, evet, çevre bakanı evet, dönüşte. Yani o, o yüzden açıktan. esasında yani dünya da Kopenhag'da, Berlin ve şey Rio'da ciddi bir fırsatları kaçıran bir dünya konumunda. O Aynen de, yani bir kavşak mı? noktasına geldiğimizin her bakımdan yani Türkiye'de de senin söylediğin geçen programda kavşak noktası dünyada da bence kavşak noktası birkaç şey söyleyeyim yani bir kez Kürt sorunu denmesine ben de kullanıyordum sık sık hepimiz kullanıyoruz Leyla Hanım Leyla Zana kabul etmiyor. Eşit vatandaşlık sorunundan bahsedelim Tabii, diyor. sorunu Tabii. yanlış bir anlayış evet. getiriyor diyor. Aynı şekilde belki çevre lafını evet. da yani o çevre dendiği anda bir insan var merkezde ve onun çevresinde bir takım başka nebat, işte bitkiler, <gülüyor> hayvanlar filan kurulması <gülüyor> gibi. Yani ekoloji sorunu ve temel haklar sorunu üzerinde. Yani ekolojik bir yeni anayasada ekolojik hak anlayışının ekolojik anayasa konferansında da sonuç bildirgesinde de söylenmişti benim de. Evet. Asbel Kader'in tane katıldı ve yani yeni anayasan insan merkezli antroposentrik değil ekoloji merkezli bütünleşik bir hak anlayışını tercih eden ekolojik bir anayasa olması ve yani insanın işte çıkarları ve geleceği doğadan ayrı ve bağımsız bir varlıkmış gibi tanımlanmayıp insanın içinde var olduğu bütünün doğanın yer yani toprak ananın aslında bir parçası olarak görüp yani insana saygı göstermesi, insan hakları temeli, çevreyi de bir meta olarak görme, onu bir kaynak olarak sömürme, e, metallaştırma hakkını vermez. E, bu benim de katıldığım bir geçen hafta e, şeyde, Heybeliada'da. Yapılan ilginç bir e, iklim evet. toplantısı vardı. Sürdürülebilir gelişme ve iklim dengesiyle ilgili. Orada çok ilginç bir şey söylüyorlardı, söylediler. Yani dünyada hiçbir, tarihte hiçbir zaman bu çevreyi kirletenlere ta orta çağdan bu yana işte hastalıklara falan yol açtığı için izin verilmedi aslında deniyor. Belli bir grubun dahi. Ya, belli bir anlayışa varıldıktan sonra mesela işte orada o, yap, toplantının yapıldığı şeyde otelde e, bir McCubbin bu örneği verdi konuşmacılardan. Şimdi bu otelde yemek yiyoruz toplantı sırasında kahvaltı ediyoruz. Falan. Onların hepsini kaldırıp tabakları olduğu gibi bahçeye atsalar denize dökseler filan. ...bir süre sonra buna izin verilemeyeceği aşikar çünkü oteli de etrafı da fareler basacak filan diyor. Halbuki tarihte bu şirketlere işte bütün tarihin en kazançlı, para tarihinin gördüğü en yüksek gelirleri elde eden şirketleri. ...atmosferi... ...tamamen babalarının... ...bahçesi gibi kullanma, kirletme... ...ve bunun bedelini ödememe hakkı veriliyor... ...bu böyle devam edemez diyor... ...işte bunun için de anayasal... Evet, ...sınırlamalar evet. gerekiyor... ...yani... E, ...şeyin de bence... E, ...yani çok uzun böyle şeylere... ...ekolojik anayasa deyince... ...bütün maddeleri tekrek, uzun uzun... ...deklarasyon, insan hakları bildirgesi... ...gibi bir şey olmasına gerek yok... Ama benim görebildiğim kadarıyla doğanın, toprak ananın vazgeçilmez ve devredilmez hakları olduğunu ve bunlara zarar verenlerin de ister kurum, ister kişi, birey bazında olsun sorumluluk ve cezalandırılabilme durumu olması Çünkü gerek. haklar ve özgürlükler esasında biraz evvel senin söylemiş olduğun bu insan merkezi dediğimiz yani insan etrafında başka insanlar var ve doğa var. onda ilişkiye giriyor. O yüzden insanı korumamız gerekir mantığından çıkmamızı sağlıyor. Çünkü evet. esasında herkesin hakları ve özlükleri var. O anlamda bence zaten 21. yüzyılın en önemli kavramı bu eşitlik kavramı olacak. Yani belki 1980'ler, 2010'lar 2010 arasındaki dönem bu 30 yılda farklılık kavramı çok önemli oldu. İşte biz bütün bu kür sorunundan tutun diğerlerine çevreye kadar bu farklılık temelinde düşündük. Ee, onun da tabii önemi vardı ama şu nokta geldiğimiz noktada işte kür sorunu değil eşit vatandaşlık diyelim gibi de yani artık bizim bu biz yani doğayla eşit olmak istiyor muyuz yani eşit haklara ve özgür, o anlamda eşit sorumluluklara sahip olmak istiyor muyuz? Esasında bence e, haklar ve özgürlükler alanının çok önemli ortaya koymuş olduğu açılımlardan bir tanesi de e, bu tabii sorumluluk ve sorumluluk etiği de tartışılması gereken bir şey. Yani haklar ve e, özgürlükler aynı zamanda belli sorumluluklara da getirir. Fakat bu sorumluluklar... Ee, senin e, doğaya karşı olan sorumluluğundur, senin e, diğerine karşı olan sorumluluğundur ve en ötesinde esasında senin kendine karşı olan sorumluluğundur. Yani burada bence e, bize üzerden yani ya dinsel e, referanslarla ya bu Türkiye'deki gibi devlet merkezci bir güvenlik anlayışıyla bize empoze eden sorumluluklar evet, yani öyle. devletimizi koruyalımdan ziyade bizim kendi ilişkilerimizden çıkartacağımız bir sorumluluk etiğine sahip olursak ki o sorumluluk etiği ancak bu şekilde haklar ve özgürlükler dilinden çıkar. Ve o anlamda da bence hakikaten doğanın korunması bir sorumluluk etiği içinde olması gerekiyor. Ve sorumluluk etiği de Altı boş değildir. Sorumluluk etiği de esası bir hukusallığı vardır. O yüzden de anayasa önemlidir. Yani tabii anayasa çok da, önemli ve demokrasinin de bir krizinden tabii, bahsediyoruz. Tabii. Yani ekolojik ve ekonomik tabii, tabii, krizlerin tabii. yanı sıra bir demokrasi bir krizinden kriz, tabii, bahsediyoruz. Tabii. Çünkü bir avuç özel çıkar evet. bu bütün canlı varlıkların aleyhine evet. kar yani yüzde bir dedi, binde bir on binde birin özel çıkarı evet. uğruna bütün başta evet. yoksul kesimler ve ülkeler olmak üzere kademe kademe bütün canlılar evet. ve insanlar da gümbürtüye gidiyor. Yani, ama ama yani şu anda esasında bununla ilgili e, o kadar güçlü olmasa da bununla ilgili bilinç giderek artıyor. Yani e, bizim yani bunu artık e, itelememiz bunun üzerinde aynen. çalışmamız... Aynen itelemek çok e, önemli yani bastırmamız lazım. Evet, Şimdi tabii. çok ilginç bir şey söyledim bu... E, e, yani eşitlik dedin. Eşitlik ve adalet tabii. Yani insanın hmm. e, temel şey işte bu Occupy Wall Street evet. hareketleri. Kanada'da gördük. Quebec'te. Ki, e, bayağı ciddi öğrencilerle başlayıp halka yayılan hareketler falan. Şimdi ilginç olan bir şey... ...Yerkes diye bir e, araştırma merkezi var. Amerika'da sanıyorum. Frans de Val diye büyük bir primatolog maymunlar üzerinde... ...onlarda bu eşitlik... ...empati... ...yani başkasını düşünme şeyi var mı... ...diye araştırmalar yapıyor ...ve çok ilginç sonuçları... Bir ...son yeni seyrettiğim e, filmlerden biri... ...bir dinleyicimiz evet. gönderdi bana... ...destekçimiz... ...Kapuçin e, diye... ...küçük maymunlar var... ...onlar üzerinde bir deney yapıyorlar... E, ...ne kadar... ...bize benziyor... ...ya da bizde olmayan şeyler... ...onlarda var mı diye... Maymunların en çok sevdiği şeylerden biri iki maymunu ayırıyorlar akraba filan ama yani kardeş değil iki şeffaf kafese yan yana koyuyorlar ve ikisine de salatalık veriyorlar. Ben araştırmacı diyor ki bence salatalık sudan ibaret ama olsun onlar seviyorlar istediğin kadar ver deneye razı oluyor diyor filan veriyorlar hiç sorun yok yiyorlar yenisini istiyorlar filan. Bir süre sonra yalnız şeyin yeri başkaymış. Üzümün o şekerli evet. çok yüksek değere sahip. Bir tanesine gene salatalık veriyorlar. Öbürüne de e, üzüm veriyorlar. Bu görüyor tabii kendisine salatalık verilen. E, tekrar bu devam edince hafif bir itiraz durumunda var. Ve bir taş veriyorlar ondan sonra salatalık verilene. ...bu sefer ötekine gene üzüm veriyorlar. Taşı alıp... ...araştırmacının evet. kafasına atıyor. Ama çok ilginç bir olay var. Şeye atmıyor. Diğerini atmıyor. Diğerini atmıyor. İnsanlar normal olarak ha. mesela... ...Türk ve adı. Kürt ya da... Evet. <gülüyor> ...Sünni Alevi diye... ...birbirine girip birbirini kesmesi beklenirken... Peki. ...Kapuçin o küçük küçücük... <gülüyor> ...beyinleriyle maymunla... Araştırmacıya atıp diğerini atıyor. <gülüyor> evet, araştırmayı yapan kıza evet. atıyor böyle. Hatta bir sonuç alamayınca tekrar verin. Bir kez daha verince bir şeyi salatalı. Bu sefer taşı Duvara da vuruyor. Acaba yeterince sert değil <gülüyor> miydi diye deneyip bir daha atıyor. <gülüyor> yani son ve araştırmacı Frans Deval diyor ki işte bunlar oküpajcı maymunlar diyor <gülüyor> isyan ediyor. Yani doğada da böyle bir adalet, eşitlik ve etik var. Hayvanlar arasında da var. İnsanlara evet. özgü bir şey değil. Bunu sağlamak zorundayız. Yani bugüne kadar şimdi çok önemli bir şey konuştuğumuzu düşünüyorum. Bütün bu şeyler işte Kürt hakları, Alevi hakları kadınla şiddetin uygulanması erkek şiddeti, egemenliği altında perişan, yani Kürtaş tartışmaları filan. İşte başörtüsü, sivil topluma izin ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması. Eğer bu şeyi temelini ekoloji temelinde bir şey üzerinde mutabakata varamazsak ne Tartışılabilecek bir Kürt meselemiz olacak Kürt hakları ne Alevilerin haklarından ne kadının aslında şiddet mi Kürttaj mı çünkü gezegen elden gidiyor olacak yani bunu bu noktada o yüzden bunu zaptü rapt altına almak Bir var. de aslında bunlar yani o maymunlardan öğreneceğimiz iki tane nokta var bunlardan bir tanesi çevre gibi çok önemli sorunlar. Bir de böyle bir Türkçe'de çok fazla kullanmıyoruz ama İngilizce'de kullanılan cutting across derler. Yani bütün bu sorunları yandan kesen evet, ve içine ortak olan, olan evet. ve o yüzden de yani bir Türk'ün bir Kürt'ün bir kadının bir erkeğin bir Alevi'nin bir gayrimüslimin bir şuyun bir bu yani bu herkesin esasında yaşamıyla ilgili yarını ile ilgili ortak sorunu Zaten bizim bu eşit vatandaşlık toplumsal uzlaşma dediğimiz zaman bizim artık Türkiye'de çok eksilmekte olan işte o maymunlardan öğreneceğimiz ilk nokta ortak dilimizin bize bunu yaptıranlara karşı mücadele olması Aynen gerekiyor. Öyle. Yani yani içerisinde. bir bir bir yani Kürt'e e, yani sen niye böylesin demek yani mesela geçen programda söylediğimiz yani MHP'nin bu insan acılarına, o o o ailelerin yoksulluğuna, fakirliğine, orada ölen yani ona bakması lazım. Oy aldığı yerdeki insanlar ya yani o fakirler hep ölüyorlar bu şeyde. Yani hem askeri olarak hem, hem PKK'lı olarak. İkincisi de e, bir de şunun altını çizmek lazım. Yani e, yine ikinci dersi o maymundan alacağımız e, biz Engin Işın diye bir arkadaşımla Open Üniversitede e, belli bir dönemden beri onun fikridir. Ondan sonra beraber çalışmaya da başladık. Bir növratik e, vatandaşlık diye bir kavram var. Bu son yıllarda olan küreselleşme ve neoliberalizm yani insanları e, bu çevre dahil olmak üzere beden, işte kürsünü dediğimiz bizim yani farklılıklarla sorunlar bir növratikleştiriyor. Yani biz aciziz. Bir şey yapamayız. O yüzden sürekli endişeler ve korkular, korkular içinde yaşayan. işte tabii. Evet. Yani böyle bir 11 Eylül ve korku toplumu ve içinde yaşanan eyvah ben işte alışveriş merkezinde sokağa çıkmayayım hemen terör olabilir. Eyvah ben yani yemek yemeyim beni beğenmeyebilirler. Eyvah ben çevreyle ilgili endişelerim olsun çünkü işte onunla ilgili filmlerde olduğu gibi yarın uyanıp birdenbire her taraf buzulu. Canı. Yani böyle bir e, növrotik olma ecele faydası yani dediğim hiç, gibi hiç faydası bir faydası yok. Yani. Esasında yani ikinci, mücadele ikinci, ikinci şeyimiz de bir mücadele etmektir. Fakat bu mücadele etmekte bizim bir ortak zemine ihtiyacımız var. Yani işte biraz evvel söylemiş olduğum sorumluluk etiği yani bir dinsel referanstan ya da devlet güvenliği gibi devlet merkezci bir yerden gelmesi değil. Bizim kendimizin öğretmesi gerekiyor. O yüzden de esasında zamanla biraz neurotik olma endişeli olma korkma zamanı değil zaman esasında bir dönüştürme bir bir yapıcı eleştiri yapma zamanıdır. O yüzden de işte bu programda biz bunu, bunu yapmaya evet, çalıştık, çalıştık ama, ama altını çizelim ki yani bu çevre esasında iklim değişikliği bunlar bizim gerçek sorunlarımız. Yani kadın erkek eşitliği, eğitimi çok daha iyi yere getirip çok daha nitelikli yani Türkiye'yi insan kalkınması temelinde yani genel ha, şeyde sürdürebilir ben. hale getirmek çok önemli. Ama yani bu büyüme saplantısıyla evet. Cengiz Aktar'ın da... Evet o da benim beğendiğim üst, bir yazısıdır. evet Üst evet, evet. yazdı ya da Pelin Cengiz de evet, devamlı evet. yazıyor Taraf Gazetesi'nde. Yani bu bütün kamu ihale yasası işte kentsel dönüşüm yasası 2B yasasıyla ve nükleer santral yasası HES'ler için, hidroelektrik santraller için idari yapı yani Türkiye'de HES ağından arta kalan bir akarsu kalmadığı tespit ediliyor. Yürütmeyi durdurmaların artık ortadan yani bu denge ve fren sisteminin kaldırılması işte ÇED muafiyeti mesela çevre etki değerlendirme muafiyeti şartının artık aranmaması, iş güvenliği sendikalaşmama konularında çok büyük bir bu kalkınma, daha doğrusu işte Adı kalkıma ama büyük dev hastalığı gibi büyüme saplantısıyla bir inşaat şeyiyle bütün diğer hakların yani ikinci AK planı Partiye atıldığı, şu çağrı yapmamız evet. gerekiyor. Yani mesela geçen hafta ilginç bir haberlerden biri de bu ekonomik kriz e, sürecinde Türkiye. Ya hayatında ilk defa tarihinde ilk defa birleş İMF'ye 5 milyar dolarlık yardım yaptı yani borç alan ülkeden yardım yapan ülkeye geçti ama yani burada bu ekonomik büyüme ile sürdürebilirliği birlikte düşünmezse Türkiye bunun işte 10 yıl sonrası da var. Yani e, AK Parti o, o, o çağrıyı yapmak lazım. Yani dünya pratiği gösteriyor ki eğer siz demokrasi de eksik olursanız, kurumsallaşmada eksik olursanız ve sürdürülebilir insani kalkınmaya önem vermezseniz yani bu dengesizlik ekonomik büyüme ile sürdürülebilir ekonomik e, insani kalkınma arasındaki endekslere baktığımız zaman gördüğümüz o zaman yani alarmis olmaya Değil Biz şu, şu bu alarmistlik değil mi? De, yani bu, bu büyüme saplantısının Cengiz Aktar'ın sözüyle söylersek yani insan, doğa ve medeniyet üzerinde hakikaten benzersiz bir tasallık var. Mesela şeyi var. okuduğumuz zaman e, çe, kentsel dönüşüm yasasını ben bütün evet. arkadaşlara örnek veriyordum. Yani o kentsel dönüşüm yasası Türkiye'yi bir inşaat yığını haline getirebilir. E, yani o yüzden de esası Türkiye'nin bugün geldiği noktada bence eğer hakikaten yani biz IMF'ye 5 milyar lira yardım yapma konumundaysak yani bu, bu, bunu demokrasiyle ve çevreyle bağladığımız zaman sürdürülebilir hale getirebiliriz. Yoksa bir moloz medeniyetine evet, dönüşür evet, yani evet, O evet, hafriyat da evet, evet, sürdürülebilir olmaz yani, yani çünkü Mümkün değil. Yani, evet, yani. zaten bu gidişle iklim üzerinden 8 yıldan sonra geri döndürülemez noktaya ulaşacağımız yani oyunun şu, sonu geliyor Cem da yani. evet, evet ve bir de mesela benim çok öğrendiğim Daron Acemol ekonomistlerden biri onun yeni bir kitabı var. Why Nations Fail diye. Niye, niye uluslar çöker diye. Çok kalın bir kitap onu şimdi okuyorum ama orada işte hep sürekli olarak dünya pratiklerinden bu vizyoner kararlar ve kurumsallaşmanın önünü yani önemini altını çiziyor. Yani esasda biz bugün e, bu çevreyi göremezsek, oralarda vizyon sahibi olamazsak ve o anlamda bir kurumsallaşmaya gitmezsek, esasında e, şu anki bir gelecek bile olmayabilir. Evet, o yüzden yani. yani o çünkü şey bütün dünya tarihini o şekilde okuyor. Ve bence yani zaten çok tartışılacak bir kitap olacak Daran Necmioğlu'nun kitabı bizim yani önemli kaynaklarımızdan yani onu birisi da ama yani. ama yani şey yani bu şey çok önemli yani Türkiye'yi bir inşaat ve moloz haline getirmemek gerekiyor. Evet ve onun içinde ekolojinin çok sağlam bir şekilde garantiye evet. alındığı bir anayasa için uğraşmak evet, evet, çok evet. önemli. Ya, evet. Anayasa bu bağlamda da çok önemli ya yani bize bunu bunu bunu ciddi olarak e, tartışma evet. e, olasılığını verecek. Evet peki Tuğatike İman çok teşekkür eder. Ben Sivil teşekkür eder. riskler ve seçenekler programlarımızın dizisini tamamladık ama bu konuları tartışmaya elbette. Tabii, tabii devam edeceğiz Seni de sık sık burada evet. görmek bize keyif verecek hoşça kalın sivil anayasa. riskler ve olasılıklar hazırlayanlar Buat Keyman Ömer Madra Mithar Sancar Ersin Kalaycıoğlu ve Ali Yaşar Sarıbıç Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41